<gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hakikati Muhammediye. Bir kimse Kemal vasfına sahip olmadığı için yani Kemal-i Ermeniz olgunlaşmadığı için İnsanlar için uyulacak, örnek sayılmaz. Hiç cahilin peşine gitmeyeceğiz. Bir kendini bilmesin peşinden gitmeyeceğiz. Bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir ahlak zaten peşinden gitmeyeceğiz. Zaten kendini satar, doğru bizi kandırabilir. Onun peşinden gitmeyeceğiz. Olgun bir, bir kemal basın, hoşgülü sayıda İnsan nasılse beşer. Sevi her şey canlı Allah'tan olan her şeyi sevecek. Kemal vasıfları daha, daha çok da yani bunlar bu bu vasıflarda yani kemal vasfı olmayan insanlardan bize fayda gelmez. Hakk'ın bütün isimleri Allah'ın sonsuz isimleri vardır. Bizi Kur'an-ı Kerim'de 99 tane sahabe ama kâfiydi. Zaten arkası eklemiş, bütün güzel isimler benim dediler. Onun için de sonsuz isimler. <gülüyor> bütün isimlerini cami, kendini doktormuş Allah. Allah ismi, Allah mi bütün isimleri de almış olur. Onun için bizi, ismi cihaz çektiğim zaman, Diğer tarihten belli, belli olan isimleri çekmeyiz. İsimleri çekmiş oluruz. Ama özel bir masraf için çek çekiyor. başka. Aklın, hakkın bütün isimlerini cami kendinde toplamış olan, Rahman isminin mazharı olan, yani mazharı Hazreti Peygamber o isimden doğmuştur gibi bir mana olan peygamber, Efendimiz insan nebinin, insan nebinin en mükemmeli. Vacib-ül vücut, onun imkanların merkezi, bütün iyiliklerin, iktidayetlerin sırrı, vücut ve imkanın merkezi, Kur'an ve Furkan'ın hakikat noktasıdır. Yani, Peygamber Efendimiz bakın bütün bunları şimdiye kadar Yani Bilinmiyordu. Neyse biz bilmiyorduk. Bunlar Hazreti Peygamber <gülüyor> bir numunedir. Bütün kainat için bir numunedir. Başka eşi, emsali bulunmayan bir numunedir. Bütün hakikatin noktası Kur'an-ı Kerim'in beyanına göre o, Müslümanlar için bir ilk ve son örnek. Başı sonu onu aynıdır. Başı basit sonu mükemmel değil. Başı da de mükemmel, sonu mükemmel değil. İlk ve son aydır. Ve en yüttürücü ahlaka sahip, hak için şahit, müjdeleyici ve uyarıcı, aydınlatan bir ışık ve rahmetlenin alemindir. Rahmetten alim, misleni alemlere rahmet eyvah gönderdik. Ayet, ayet-i krimedir. Bir de, bir de e, en yüce ahlaka sahip ben ahlakı tamamlamaya geldim, demek ki bu ahlak noksanmış, eksikmiş. O ahlakı tamamlayamıyor, hadis gibi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemiz, Kainatın sebebi, kainatın var olmasının sebebi odur. Niye niye odur? Allah kendini görmek, bilmek istedi. Bu şekilde bir bir şey, bir iş pey gerektir. On da kendini gördü. Onun onun nezdinde insanların temsilcisi olarken, on da kendini gördü Allah. Göre türşis evveli, nübüveten hatemidir. Diyor hatemi yani mü, bir, bir de bunu hatemi, haten mi öptür? peygamberlik mi öptür? Ondadır. bir de hatenin hatemin, hatemin emiydiyse son peygamber. Hatem, hatemin emriye, son peygamber. Onda başka peygamber gelmeyecekti mi? Gelmedi. Şimdi peygamber arasında en uzun bitti. Şehadet peygamberinin bu zamanda 1400 sene geçti, 1400 küsur sene geçti ve peygamber gelmedi. Ne Aboçak meydanında Çünkü hiçbir peygamber, iki peygamber arasında bu kadar uzun zaman geçmeden beri, öyle zaman olmuş ki, aynı anda birden fazla peygamber olmuşlar. Hazreti Musa, Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail, bunlar bir, bir aynı zamanda e, hükümsel peygamberlerdir ama Hz Peygamberden sonra 1450 sene geçmesine rağmen hiçbir Peygamber gelmemiştir ve bu bu da bu ayetik kelimede belge kendini beni etmiştir. Ondan sonra Peygamber gelecek ki hakkın ahlakı ile mütehalli, hakkın Allah Allah'ın ahlakı ile ahlaklanmış Allah diyor ki beni Allah terbiye ediyor, Allah'ın ahlakıyla Hı. ve biz Allah'ın ahlakını araştıracak değiliz. O bizim işin süreci bile değil. Onun ahlakıyla ahlak, daha da sonra onun ahlakıyla ahlaklanmış. Onun bütün isim ve sıfatlarının mazharı. Allah'ın bütün isim ve e, sıfatları onda tecelli etmiş. Yani o, bu isim ve sıfatlardan doğmuş. Manasından, öyle anlayabiliriz. Enbiyanın, peygamberlerin selveri, baş tacı. Evliyanın rehleri bütün evliya olan, rehber olan. Rahmetin, rahmetin habercisi Allah rahmetinin müjdecisi bile bütün güzel sıfatlarla muhtasıl, bütün güzel sıfatlarla bezenmiş yolumuz varlığımız hasta gönüllerinde varsa kalplerin ikminane, cemal, zülcelal bir atıdır. Zülcelal, cemal, cemal ve Celal sahibi. Celal şiddet. Ve cemal güzelliği. Çok güzel, ahlaken, ruhen, bedenen, reşen çok güzel ama icabında da şiddet olmasını bilir. Cemal-i miratı miratıdır, onun aynasıdır. Mirat aynı demektir. İbn-i Arabi'nin beyanına göre Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hikmeti ferdiyettir. Doğuşun yani ferdiyet şarısıdır yani. Onun hikmeti onda olan vasıflar doğuştan. Çünkü Peygamber ortandırdı. Orta. Ya Peygamber ilk yaratılan ruh o. Ne biliyor musunuz öyle Ne la tağün var ya, la tağünden sonraki tağunu evvelin bu ne işe pratik mahmetler dedi demek ki hikmeti ferdiyettir kendinden. olan <gülüyor> bütün hakikatlere cami olduğu gibi cami çok toplama demektir. Cami nasıl cami var cemet e, cami cemetmekten ne derlermiş toplanılan yer cami. Cemil gelir, toplanan <gülüyor> gel. Efendim, bir şey cemilir, toplamak. Hepsi aynı köyden geliyor. Bütün hakikatleri cami olduğu gibi ferdi hikmetin de fer, hikmeti ferdiye de bütün hikmetleri cami Bütün dünyada çok, çok güzel olan, iyi olan hikmeti, ilim sahibi ancak sahibi bütün hikmettir. Hepsinin toplandığı Ruh'tur. Fakir ona artık bir ruh ortadan bakıyorum. Başka türlü kopmam mümkün değil. Zaten bana onu çok sevdikçe sarılmak istemişler. Elleri boşta kalmış. Vücut görülmüyor. Yok. Ruhandir. ilahi isimlerin ilahi isimlerin zuhur mahalli. İlahi isimlerin meydana çıktığı yer. Varlıkların başlangıç se sebebidir. Evet, Hazreti Peygamber olmasaydı, yaratılmasaydı hiçbir varlık olmayacaktı. Bütün varlıklar ondan neşet etmiştir. O yüzden olmuştur. Bu sonsuz kainat varlıklar onun yüzünden olmuştur. Bunun sebebinden olmuştur. Sen olmasaydın, sen olmasaydın işte Levlake bu felekleri hak etmezdim. Hani vardı Evlake Evlat dedi şey vardı, Levlake oh. Muhammed dedi şey vardı. Tarzındaki kusur hadis İslam Türk edebiyatı şairlerinin ortak malzemesi olmuştur. Nâf-i de yer alan ve bu kusur tost-i ihtifa eden beylerden bazıları şunlardır. Mazhar tazim levlak-ı iftihar enbiya, bütün enbiyanın, peygamberlerin iftihayetleri ettikleri sensin diyor. Bu da şöyle baktım. Cemal-i Zülcelal, Celal Zedet. Levlak-ı evlak-ı lemah, sen olmazsaydın, sen olmazsaydın ben alimleri hayatmazdım diye. Bilalik de böyle. La Ses olsa da olsa. Mesela. Doktor Dökbaraz'da. Sesi tamesti net bir size güzel bir şekilde işkale, neyse çok ilahya ama e, söyleyemiyorum. veriyemiyorum. Bu bunun için aslı şu, levlake, levlake, lema, olarak yüklenecek. Neyse, pekâbişim şu, şu desey şiir var, master tasdim levlake. İftihar-ı Enbiya, Mesed-i Aray-i Türkçesi var. Peygamber, Levlak kitabının masarı yani Levlak kitabı sadece onun için söylenmiştir. Sen olmasaydın. masayı, bana masarı Mastarı, Nebilerin iftiharı, bütün peygamberlerin iftiharı, peygamberlik rübbesinin süsü, İnsan ve su sutarı. Sen sensin olmazsa tabi ki bir devlet ki vücudundur olan illet ya halki etkin. Bu devlet ka şeref edik abının sensin halkın yaratılış sebebi senin vücudundur dersiniz. Bu sarahdır bunu talikli devlet ki o. Olmaz ise olmazdı Efraat. Yenler ki hadisinde açıkça belirtilmiş ki o olmasaydı bu felekler de olmadı. Yani kâinatın yaratılış sebebi, yaratılış müsebbibi Hazreti Peygamber'dir. İlk yaratılış, ilk yaratılan ruh odur. Allah'ın La ta'yününden ta'yün-i kezi getti o da meydana gelmişti. O zaman ya ki ana yarattığı ilk ruh bu. İkincisi Hazreti Ali. Ey aşk eyledi muhatap evler ki ahli cihanı halep hep der perver per per bunun demani ise aşk cihanın iftiharı olan peygamberi razık olan insanların rızgını veren razık olan Hak Teala ilevlak yeme halakten muhatabı kıldı. Bütün rızgınları veren Allah Hazreti peygamberi ilevlakte muhatap kıldı. Yani onu sadece onun için kullandı, başka kimse sesim kullanmadı. Ey habib-i hazreti bari-i masdar-i evlen zihin-i nefis-i mazhur kudret o ana kainatın habibi evler ki masarı yaratılış sebebi ve hakkın insanlara bir lütfudur Allah kainatı onun için yarattı onun şerefine yarattı ve İnsanları da O'nun şerefine gelin Yarabı. Kendini onda da aynı gibi gördüğü, aynı da gördüğü gibi insanların olgunları da O'nun da O'nun da aynı olmuştur. Yani Allah kendini olgun insanlarda da edip sadece Peygamber de değil. O olgunların en üstündedir ama O'nun arkası, arkasındaki olgunlarda da, kâmil insanlarda da Allah kendini seyredir. Çünkü onun onun ahlakın al olan ahlakıyla mutasabık olmuşlardır. Ona da Peygamber'in terbiyesinde büyümüşlerdir. Çünkü bu şiirler böyle uzayıp gidiyor. İstiyor musunuz? Yoksa geçelim mi? Güzel bir şey şiirler. Allah tamam. Siz bilirsiniz. Günün bu ma günün bu maçları töre mi efkar Resulullah Halit Efak Afet abi Evliçi istina ki de o eflak zirvesinin tacı yani sen olmasaydın o bir zirve onun o taç konul değdirilmiş devlet paşasının makamı levl sade ona aittir istina derecesinin güneşi olan yaratılış bir resuldür. Sana ve yutbutur hakkın, taci, levlak ve taaf ve ev etna. Ev etna makamı ve levlak taci Allah Teala'nın sana mahsus bir yutbutur. Ev, ev etna nedir biliyor musunuz? Miraç'ta çok muhteşem bir ayettir. Allah saktı bir yayı, yayı kadar yaklaştı. Öyle değil mi var? Ev edine. Allah Hazreti Peygamber'in yay kadar yaklaştı. Evet ne o. Sana mahsus lütbudur hakkın, tac devlet ve taht-ı Allah hiçbir kulun yoktu, yaklaşmamıştı. Onu yaklaştı, o da miras yaklaştı. Ev etna makamı ve levlak Allah Teala'nın sana mahsubi lütfudur. Padişah-ı mesnet aray cihani kim, kim iz ile hepsi levlak ile olmuş ezelden taçlar, taç, taç, taç sahibi. Cihanın dayandığı, dayanmaya olan padişah, izzet ile levlak tacının ezelden sahibi olmuştur. O kitap sadece ona verilmişti, başka kimseye yok. Şanına levlak ve eser halim olmuştur senin, şevç çerağı sen cihanın, nur-u rahman sendedir. Levlak ve eser esra ve esra, gece yolculuğu maalesefinde <Gülüyor> kalbeden <o>, <Gülüyor> sitre müntahaya kadar olan bu olan, benden değildir. Ben de de de olan cimaltı. yok. Esrar. Leyl ve esl Leyl ve esrar şanının hali olmuştur. Sen cihan karanlığını aydın, cihan karanlığını aydınlatan, alemin varlığına sebep olan Rahman'ın <gülüyor> izkendidir. <neresindedir. gülüyor> ey Resul-ü Safa'leyin, ey şehit olduk ki sensin ol bağis-i zemin. O da onun manası. Ey insan ve cinnin Resulü, Peygamber Efendimiz insanlara gelmemiş, cinlere de gelmiştir. Cinlere de gelmiştir. <gülüyor> Ey insan ve cinni resulü ve ey dünya ve ayet tahtının padişahı tek padişahı var o da gerek bu geçici dünyanın gerek öbür hakiki dünyanın göklerin ve yeryüzünün yevlakının sebebi sensin. Anladın mı? Biraz ver. Ey insan ve cinni resulü. Hey dünya ve ahiret tahtının payı çıkar. hitap ediyor. Göklerin ve yer yüzünün sebebi yani sen senin senin muhatap Allah sana levhalar senin muhatap gibi bütün yaratılışın sebebi sensin diyor. Şahı levhak gibi bir kısmı haslinin var iken. Bu ne suziş, bu ne gıdariş, bu, bu, bu, bu ne ağır, ya. Devlak şahı gibi sağlam bir dayanağı varken, sen, Allah seni devlak şahı yap. Yani sen dedi, kainatı sen için yarattın. Bu varken, bu inleyiş, suziş, inleyiş. <gülüyor> yakıcı suziş yalnız, suizat su, makamı öyle de, yakıcı makam demek ki su sesi de oldu. Böyle acı şekilde şeklinde yanar su Bu inleyiş, bu yanıp yakılıp yakılırmak, yakılma bu ağabey ah, feryat nedir? Ter tekam efendiler ama dolara gayri adet. Bu için insan için hep beryad etti. Gavades ya. Sen mi de, ben ve lat dedim sen dedim. Ama bu sendeki ağlayış, yalvaşa karış nedendir diyor. Allah soruyor ona. resul Kibriye, ya Muhammed mazhar edeyler. Medar-i Medar bir kedi eflak ve zâdi dibi kârı. Allah Teala'nın Resulü, yani devletin mazharı olan Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem'in güzel olan zatı, feleklerin yaratılış sılabıdır. Allah onun en güzel şekilleri yaptı. Ondan güzel bir şey bulmak mümkündür. Hem ne haddimdir benim kim vasf cüret eyleyen, o şeyh şahı şah Şah-ı l-am-rak ve ta'f-i Onun vasfını anlatmaya cesaret etmek, benim ne hattim diyor. şairler işçiler yapıyor yani hadi Çünkü o leamlık, bu leamlıkın manasını bulamadım çocuklar. Şahin, tahtlı beyler, taçlı olmuştu. Ancak şu bir güzel var, bir şimdi o kadar iş, iş karıştırdım bunu. Taç olup dur, pes li'emrak hi hirkati onun oldu daim fi Allah ha, halvet ana makar, bu da ana o, ona demektir, makar. Makar onu yeri, makam olmuş. Devlak hi'ik, bir sesi belli li'emruk hetabı. Bu li'emruk hitab. Hz. Peygamber'e hitabı, Allah ona, şey, devam etmiş neyse. Ona taş olmak için kafiydi Lim'a Allah'ta onun devamlı makarı olmuştur. Lim'a Allah'ta 15'e <gülüyor> <Onun dışında. gülüyor> peygamberler <gülüyor> peygamberler küllü olan bir ismin vasfıdır. Küllü teksiminden cami olan bir ismin vasfıdır. O isimden çıkmıştır peygamberler tabi ki yine de yasağında ayun evi makamına göre tamam Allah tek bir kül olaraktan bir makam aşağı tenezzül etmiştir. O bir onunla meydan edilir. Hat-ı Muhammed'dir. Kürliliği odur. Peygamberler kürlüğü olan bir ismin mazarıdır. İbn-i Arabi Füsur hikem adlı eserinde her peygambere ait olan bu masalları ayrı ayrı zikreder. Her peygamber bir Allah sıfatının masrafıdır. O masraf, onda zuhur da zuhur etmiştir. Hz. insanın zuhur eden e, isim başkadır, sıfat başkadır, adı Musa başkadır. Her peygamber, başkadır. Fakat Hz. Muhammed hepsi birden kür ortaya zuhur etmiştir. Peygamber e, Efendimiz ise bütün bu ilahi sıfatların, isimlerin zuhur mahalli ve peygamberlik mesleğinde hatemidir. Tüm bu isimler Allah'ın isimleri sıfatları Hz. Peygamberden zuhur etmiştir. Bir de zor mahalli, peygamberlik mesleğinde hatemidir. Peygamber mesleği mühürlenmiştir. Artık ondan sonra peygamber gelmeyecek, bitmiştir, hatem. Görünüşte büyük bir alem, alemi kebir olan kainat demek. Şimdi ucu bucağı yok. Alemi kebir olan kainat yine zahirde görünüşte küçük alem, alem alemi sagir olan Peygamberler, pe peygamberin cisminin hakikaten ve ruhundan meydana gelmiştir. Büyük âlem de desek, küçük âlem de desek, hepsi Hazreti Peygamberin vücudundan ha hasıl olmayı, yani vücudundan, onun şerefine hazır olmuştur. Abdülkerim Cihli, adını duydunuz, şu meşhur şeyin sahibi. İnsanı kâmin. insanın kâminin sahibi. Hakikati Muhammed'in ismi verilen bir melekten bahsederek Allah Teala'nın onu kendi nurundan ve bu alibi de ondan yarattığını ifade eder. Bu da Ahmet abni konukçuluk o, o şey var. Ahmet abni konukçuluk Küsr-i Hikamşehir'de fas Muhammed. En son Fas'ta. Onu, onu okuyun daha, daha güzel şey var. Bir bir var şey, bir en son Faslı. Faslı Faslıdır. En son Faslı. Muhammed Faslıdır. Orada okur. Hı hı. Şu okuduğum şey orada daha açık vardır. Diyor ki Abdülkerim Cihli Hakikat-ı Muhammediye ismini verilen bir melekten bahsederek Allah Teala'nın onu kendi nurundan ve kendi ve bu alemi de ondan yarattığını ifade eder diyor. Yani Allah o meleği yaratmış, o meleken de bütün kainatı yaratmış. Bunu nasıl yarattığı orada var. E, hak hakikati Muhammed'i şimdi onu görüyor, Muhammed görüyoruz, Muhammed'i görüyoruz. Hakikat-ı Muhammediye teayyun âleminin teayyun meydana geliş meydana geliş. Bir nevi yaratılmış ama meydana meydana geliş. Eee aliminin başlangıcıdır. Hakikat-ı Muhammediye nereden baş? Onda söyleyeyim. Biraz bir. Mesela, bir Peygamber asabından gün istedi, zaten sırası gelince onu genişleteceğiz. Diyor ki Allah nerede diyor, bize ne Allah ne var ama neredi oturuyor diyor Allah diyor. O yüzden.